Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El-Enbiya Suresi 1-112. ila Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 112 ayettir. 44. ayet için medeni diyenler vardır. Enbiya peygamberler demektir. Peygamberlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.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 kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline, imanlı bilginlere sorun. Biz, onları yiyip içmeyen bir beden sahibi yapmadık ve dünyada ebedi kalıcı da değillerdir. Sonra biz, onlara verilen sözümüzü yerine getirdik, hem kendilerini hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. İnkar ve isyanda aşırı gidenleri de, helak ettik. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz şımaran ve güçsüz halka zulmeden nice şehri kırıp geçirdik ve onların ardından başka kavimler meydana getirdik. Onlar azabımızı hissettikleri zaman oradan Şehirlerden hemen kaçmaya koyulurlar Kaçmayın İçinde şımartıldığınız şeylere Ve yurtlarınıza dönün Çünkü siz Sorguya çekileceksiniz Denildi Kurtulamayınca Eyvah bize Gerçekten biz zalim kimselermişiz Dediler Onların işte bu feryatları Biz onları Biçilmiş bir ot Sönmüş bir ateş haline getirinceye Kadar devam etti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 işte onu cehennemle cezalandırırız. Zalimlere işte böyle ceza veririz. Küfre sapanlar, inkar edenler, gökler ve yer bir madde halinde birleşikken, onları ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala inanmazlar mı? Onları, insanları seyri ve dönmesi sırasında sarsmasın diye, yeryüzünde baskılar... Dağlar, kıtalar yarattık. Gidecekleri yeri bulsunlar diye orada geniş yollar var ettik. Göğü de düşmekten ve bozulmaktan korunmuş bir tavan yaptık. O inkar edenlerse bunun alametlerinden yüz çevirmektedirler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmekte, dönerek gitmektedirler. Resulüm biz senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Ey Resulüm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 Benden azabın acele olmasını istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu sözüne ettiğiniz tehdit ne zaman derler. O inkarcılar ne yüzlerinden ne de sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım olunmayacağı zamanı bir bilseler bunu söylemezlerdi. Belki bu azap günü onlara ansızın gelecekte kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri çeviremezler ve kendilerine mühlet de verilmez. Resulüm, and olsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onlarla alay edenleri, o alay ettikleri şey, o azap çepeçevre verdi. De ki, geceleyin ve gündüzün gelecek tehlikelere karşı, Rahman olan Allah'ın azabından sizi kim koruyacak? Fakat yine de onlar,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 Şimdi bizim emrimizin yeryüzüne gelip onu çevresinden eksilttiğimizi topraklarının ellerinden çıktığını görmezler mi? Durum böyleyken galip gelen onlar mı? De ki ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. Andolsun ki onlara Rabbinin azabından en ufak bir esinti dokunsa eyvah bize...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 günahlardan sakınanlar için bir ışık ve öğüt olarak verdik. O günahlardan sakınanlar, görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyamet saatinden de korkup titrerler. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz mübarek fayda ve fez kaynağı bir öğüttür. Şimdi bunu inkar edenler siz misiniz? Andolsun olsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğruyu bulup bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o, babasına ve kavmine, ''Sizin kendileri için toplanıp tapındığınız bu heykeller nedir?'' demişti. Onlar, ''Babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük.'' dediler. İbrahim, ''Andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz.'' dedi. Onlar, ''Sen bize gerçeği mi getirdin?'' ''Yoksa bize oyun bozanlık yapanlardan mısın?'' dediler. O da dedi ki, ''Hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım.'' Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız Büyük Putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce ''Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir.'' dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor. Dediler. Nemrut'un adamları ''Onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler. Dediler. İbrahim gelince ona ''Ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın?'' dediler. İbrahim de ''Hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun.'' dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de birbirlerine ''Hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler.'' dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin.'' dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de Allah'tan başka taptıklarınıza da. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun, dediler. Biz de Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzü ol, dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. Onu ve Lut'u içinde alemlere bereket verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. Ona, İbrahim'e İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık.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 Onu rahmetimize, korumamıza dahil ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Hani o bunlardan daha evvel yalvarmıştı da, biz onun duasını kabul edip, kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan kavimden onu kurtardık. Hakikaten onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. Davut ve Süleyman'ı da hatırla.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 ''O halde bana kulluk edin.'' Çünkü geçmiş ümmetler kendi aralarında din işlerinde parçalanıp bölük bölük oldular. Her biri yine ancak bize döneceklerdir. Kim iman etmiş olarak salih, Allah'ın rızasına uygun işler yaparsa artık onun çalışması inkar edilmez, boşa gitmez. Şüphesiz biz onu yazarak kayda geçirmekteyiz. ''Helak etmeye hükmettiğimiz bir memleket için kurtuluş imkansızdır.''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 Şüphesiz siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, tapındıklarınız Allah yerine bağlandıklarınız, cehennemin yakıtısınız. Siz hep beraber ona gireceksiniz. Eğer onlar gerçek ilahlar olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa hepsi tapan ve tapılanlar orada ebedi kalacaklardır. Onlar orada inim iniminlerler,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 ''Yeryüzünde şüphesiz salih, Allah'a itaat eden, dürüst ve iyi çalışıp orayı iman eden kullarım mirasçı, hükümran olacak.'' diye yazmıştık. Muhakkak ki bu Kur'an'da kulluk edenler taifesi için yeterli bir tebliğ ve öğüt vardır. ''Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. Deki bana ilahınız ancak bir tek ilahtır.'' diye vahyolunuyor.